Değerli dostlar, sevgili Ahmet, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Ahmet benim milattan önceki bir dostum. Ee, i̇lk karşılaştığımız yıl 68, 69 veya 70'li yıllar. Yani milattan önce diyeceğim geliyor ama <gülüyor> hani o kadar da yaşlı olmak istemiyorum veya Ahmet'i yaşlandırmak istemiyorum. Yaşlı olmak deyince bir eski bir hoca ile karşılaştığımızda işte konuşurken sohbet sırasında dedi ki, yani kaç türlü yaş vardır gibi bir konuşma açıldı. Bizim üç türlü yaş grubu var. İşte gençlik yaşı, orta yaşlı, üç türlü konuş yaş grubu var. Gençlik yaşı, orta yaşlık ve yaşlık. Yok dedi, dört. Hocam, dört ne yapacaksın? nereye şey yapacaksınız? Hiç değişmemişin yaşı dördüncü seriydi. Şimdi Ahmet de öyle galiba. <gülüyor> Yalnız Ahmet hiç değişmediğin derken, e, hani yaşlandıktan sonraki hiç değişmediğin yaşından bahsetmiyorum. Ahmet bildim bile hiç değişmedi. Onu demek istiyorum. Hep aynı sevimlilikle, aynı tatlılıkla, aynı cana yakınlıkla. Saçları o zaman da yoktu galiba değil mi Ahmet? Bak hiç değişmemişsin <gülüyor> Değişmemek tabii bir bakıma güzel bir şey aslına bakarsanız. Ee, ama bir bakıma da gerekli. Ee, i̇nsanın değişmeyen taraflarından bir tanesi belki ahlakı olması lazım. Hani bakıyorsunuz ahlaklı dediğiniz bir insan elinizi öpüyor fakat imkanlar elinizden gittikten veya siz mevkiden veya Olanaklarla ayrıldıktan sonra elinizi ısırmaya başlıyor. E bu ahlarken iyi bir şey değil tabii ki. Ama bir de fikirlerde değişim söz konusu. Ahmet de bu çok güzel bir değişim geçirdiğini söyleyebilirim. E, i̇lk tanıdığımda Orta Doğu'daydı. İşte Ben de yüksek e, lisans ve lisans derslerine geliyordum. Otobüste. O zamanki otobüsler buzdolabı derdik. Şimdi yok galiba onlardan. Eski savaştan kalma arabalar. Orada sohbetlerimiz olur Sonra ben İstanbul'a geldim. Baktım Ahmet de bir ara beni takip etmeye başladı. <gülüyor> İstanbul'a geldi. Felsefe koridorunda karşılaştık. O zaman da tabii geçmişin getirdiği bir şeyle epi bir e, doktora yapıyordu. Sıkça ilişkilerimiz Yine o zaman da sürdü. Takiyettin Bey'le çalışıyordu. Huseldi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Almanca öğrendi ve bir hakkını öğrendi. Ondan sonra yavaş yavaş akademik hayatına baktığımda büyük bir değişim gözledim. Ben Ahmet'i hep işte köken itibariyle de düşünürsek mantıkla ve bilim felsefesiyle uğraşan bir insan olarak düşünürdüm. Ama zaman içerisinde baktım ki Ahmet'te bir değişim var. Bu değişim doğrusunu isterseniz bana hiç sıcak gelmedi. Ee, yani lafları peş peşe sıralayan bir şeymiş gibi geldi. Ama tabii hiçbir şey yerinde durmuyor. Ahlak da durmuyor maalesef ama ahlakın durması lazım tabii ki. Sonra e, bu hiçbir zaman sıcak karşılamazken Geçen sene, bir iki sene evveline kadar bir tanıdık. Ahmet dedi, gönül filozofu. Dedim, gönül filozofu ne olabilir? Yani Nerm Bey'in rahmetli derslerinden ne biliyorum gönül kelimesine özel bir anlam verirdi. Gönül filozofu ne olabilir? Yani gönülle ne? Bey'in söylediği bir şey, gönül Türkçe'ye has bir kavramdır derdi. Yani bence de öyle ama tabii çok üzerinde düşündüğüm bir şey değil. Onu gönül filozofu ne olabilir diye düşündüm. E, bu sıralarda takip edebildiğim kadarıyla e, bizim Anadolu topraklarından çıkan bir kültürün, bir felsefenin, bir düşüncenin adeta kavramlaştırılmış şekli gibi geliyor. Bu beni çağrışımlarla bir takım şeylere itti, düşündürmeye itti. Onları kısaca paylaşmak istiyorum. Öh... E, Şimdi Batı düşüncesinin aydınlanma çağı ile beraber rasyonel bir topluma dönüştüğünü ve rasyonelliğin günümüzün işte savaşlarını, kıyımlarını beraberinde getirdiğini ve aydınlanma olgusunun hiç de tasvip edilecek bir olgu olmadığını söyleyenler var. Ben şahsen bu görüşte değilim ama saygı duyuyorum. Bunun doğruluk payı da yok değil. Ama şöyle bir e, noktada dikkatini çekmiyor değil. Şimdi günümüzde bizim içinde yaşadığımız toplumda batı dünyasına bir karşı tutum, bir reaksiyon işte onların bu e, rasyonelliklerinin bize uymadığı şeklinde bir görüş ve sık sık karşılaşıyoruz. Ama e, aslına bakarsanız Hani batı düşüncesinin temelinde antik Yunan düşüncesi olduğu söylenir. Bu büyük ölçüde doğrudur. Oradan gelen kavramlarla iş yapmışlardır. Fakat arada Türk İslam kültürü, Türk İslam medeniyeti ve Türk İslam felsefesi var. Buradaki kavramlar e, antik çağ felsefesinin kavramlarını tek tanrılı dinlerin kavramlarını, e, terminolojisine uygun hale getirmişlerdi. Dolayısıyla e, aslına bakarsanız batı kültürünün yani aydınlanmanın temelinde antik çağ felsefesi ne kadar varsa Türk İslam felsefesi de o kadar var. Yani bu bir zincir gibi gidiyor. Yani mesela bir Maya medeniyetinin bu e, Mısır'dan başlayıp antik çağ, orta çağ, yeni çağ bir bir peşi sıra tren kompartımanları gibi gelen ...fikirden ayrı tutmak lazım. Bir Hint kültürünü... ...Hint medeniyeti, Hint felsefesini... ...eğer yani Çin felsefesini ayrı tutmak lazım. Yani bunlar şüphesiz... ...etkileşmişler ama... ...bir zincirin halkası gibi... ...birbirine bağlı değiller. Dolayısıyla... ...batı düşüncesinin... ...eğer bugün eleştirilen bir tarafı varsa... ...onun temelinde... ...İslam düşünürleri de var. Antik çağ düşünürleri kadar. Hani bunlar birbirine özdeşi değil... Ama nasıl Batı düşüncesi Antik Çağ felsefesine bir referans olarak gösteriliyorsa Batı düşüncesinin başarıları bunun içerisinde belirtilse de belirtilmese de örtük veya açık bir şekilde İslam düşünürlerde var. Yani dolayısıyla bugünün Batı medeniyetinin kavramsal yapısı bugünün Batı medeniyetinin sevabı ve günahıyla İslam dünyasının filozoflarına, medeniyetine aittir demiyorum ama bir devamlılığı da göremezlikten gelemeyeceğiz. Yani çünkü biliyoruz ki e, orta çağ Hristiyan dünyasının temelinde e, İslam, Hristiyan, e, İslam orta çağ kavramsal olarak bir felsefi olarak var. Fakat bu ayrılığı nerede bulmak, benzerliği nerede bulmak gerekir diye düşünürsek İslam düşüncesi ve bizim Türk düşüncesi işte burada bir gönül kavramıyla Kendini çok belirgin bir şekilde ayırt ediyor. Yani e, aydınlanma çağı, yeni çağı bu süreç içerisinde kendini ortaya koymuş olsa da e, bizim kültürümüzden genül kavramını çok fazla alabilmiş değil. Belki batının e, bu sert e, duyguyu dışlayan bir anlamda e, rasyonel tarafı e, bu tarafın eksik olmasından kaynaklanıyor. Ha bizde de belki çok fazla gönül kavramı var, rasyonellik yok, o da e, ne derece, e, yani bu durum da ne derece e, tartış, e, doğrudur, güzeldir, tartışılabilir ama benim de hemen dikkatimi çeken bu gönül filozofu kavramından çağrıştırdıkları şeyler bunlar oldu. E, dolayısıyla herkes, hani Bektaş'ın dediği gibi kendinde olmayanı ister, e, bize galiba biraz rasyonellik lazım. Gönül tarafımız çok güçlü. Duygusal yapımız malum. E, duygudaşlık e, malum. Bu gidiş nereye gider? Yani e, kapitalist sistem bizi nereye götürür? Bilemiyorum. Ama e, mayamız herhalde çok sağlam. Rasyonelliğin duygudaşlıkla... E, duygularla, gönülle birleşmesi lazım. O yüzden iyi ki Ahmet, sevgili Ahmet var, iyi ki gönül felsefesi var. Bana 10 dakika dediler, 15 dakika dediler. Ben de çok fazla konuşmayacağım dedim. Tam 10 dakika oldu. Hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum.